Değerli Burçefe'm dinleyicileri bir Kur'an Vadisi programından daha hepinize hayırlı haftalar. Yine Erzurum'dan çıktığımız bir yayın. Kur'an Vâdis'ini yine Erzurum'dan yayınlıyoruz. Şu anki misafirimiz, konuğumuz Veiz Alsakallı. Evet, Veiz hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Nasılsınız, iyi misiniz? Gayroluruz. <gülüyor> Sizler nasılsınız, iyisiniz inşallah. Teşekkür ediyoruz Allah razı olsun hocam. Önce sözlerin en güzel olan Allah kelamı ile başlayalım mı hocam? Başlayalım. Buyurun hocam. Ağzubillahi min Şeytanirrajim. Bismillahi r-Rahmani r shamsa وَ وَقَمَرَ وَالَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ غِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُ عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ Ma halak Allahu zâlik illa bilhak. Yufasıl alayatı إِنَّ فِي الْحُتْلَ فِي الْيَلِينَ وَالنَّهَادِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ İnne'llezîne lâ yercûne liqâ'enâ ve redû bil hayâtid-dünyâ الذين لا ulâ ikamû ve Tehmül <Sessizlik> anhar. <Sessizlik> <Sessizlik> <Sessizlik> Dargahımlılarla birlikte, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın Allah'ın alimlerine, وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى أبوابها وقال لهم خزنتها سلام وقال لهم خزنتها سلام علي طَيِّبَةٌ فَادْخُلُوهَا خالدين وَقَالُوا الحمد لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَ فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش حُنّ بِحَمْد رَبِّهِ وَقُفْ يَبَيْنَهُم بِالْحَقِّ Hamim, tazele Kitabı Ali. Wa fil zambi wa qabil al La. İleyhil-Masir. Sıdkallahu'l-Azim. Evet beyiz hocam Kur'an vadisinde Yunus suresi 5 ila 10. ayetleri ve hemen akabinde de Zümer suresinin son ayetlerini okudular. Okunan ayet-i kerimelerin meali şöyle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 irtikab ettikleri şirk ve isyan sebebiyle varacakları yer cehennemdir. İman edip makbul ve güzel işler yapanlarıysa onların Rabbi imanları sebebiyle kendilerini ayaklarının altından ırmaklar akan o nimet dolu cennetlerdeki mutluluklara erdirir. Onların orada duaları Subhan Sın Allah'ım. Her türlü noksanlıktan münezzeh ve yücesin demek birbirlerine iyi dilek ve temennileri ise hep selamdır. Duaları Elhamdülillahi rabbil alemin. Tüm alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur diye sona erer. Şimdi de Zümer suresinin 73 ila 75. ayetlerinin mealini veriyorum. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Rablerine karşı gelmekten sakınanlarsa bölük bölük cennete sevk olunurlar.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 Allah'a mahsustur diye bitirilir. Mehalini verdiğim ayeti kerimeler Zümer suresinin 73 ila 75 ayetleriydi. Evet Veys hocam Kur'an-ı Kerim nameleriyle ilk olarak ne zaman nasıl tanıştınız? Kim vesile oldu? Evet Kur'an-ı Kerim nameleriyle ilk olarak e, köyde Allah rahmet eylesin, sizinle Amin, amin, Allah razı olsun Muhammed Hanifi Kacar hocam, bizim köyde imamken, e, ilk okul bitirdikten sonra medreseye başladık. Evet. E, ondan ilk işte elif ile başladık. Daha sonra Kur'an-ı Kerim'i iki kez atmettikten sonra hafızlığa başladık. E, hocamızın o sesi, sedası, nameleri bizi tabii biraz daha teşvik etti bu hafızlığa, Kur'an-ı Kerim okumaya. Sevdirdi değil mi hocam? Aynen öyle. Kur'an-ı Kerim'i bizlere sevdirdi. Makamı cennet olsun inşallah. Amin inşallah hocam. O şekilde Kur'an-ı Kerim'i işte köyde başladık hafızda. Ondan sonra devam etti. İmam Hatip burada başladık. İmam Hatip Erzurum'da başladık. Erzurum'da başladık. Erzurum'da, evet. Erzurum'da İmam Hatip başladıktan sonra tabii biraz daha farklı sesler, sedalar. Keşfettiniz. Keşfettik. Evet. Bu biraz daha bizi teşvik etti. İyi ki de duymuşuz. Kimi keşfettiniz hocam? E tabii en başta İsmail Biçer hocam. Değil mi? Evet. evet. Ders aldınız mı? Makamı cennet olsun. Ders almadık. Ama dinlediniz. Görmedin. Dinleyerek, yani bir, dinleyerek bir, ders aldık. Bir de görmedik ama evet. dinleyerek ders aldık hocamdan Allah razı olsun. Sadece ben değil birçok... Din hafızın evet, yetişmesine hafız, katkı evet, sağladı. Aynen, Allah yani. rahmet eylesin. Allah e, Allah daha sonra Fatih Çorlak hocam ee, bizim e, arkadaşlarımızdan Erhan hocam vardı. Büyamın evet. evet. Büyümen hoca bizim dönemden sonra ama Esafah hoca vardı. Evet. ne oldu değil mi? Aynen öyle. Evet. Erzurum'da da Ali Yılmaz hocam, Mehmet Tarh hocam İlahiyat Fakültesi'nde şu anda devam ediyorlar. E zaten en son olarak onlardan birebir yüz yüze ders aldık. Evet, Kıraat dersi aldık. Kıraat dersi aldık. Allah kendinden razı olsun. Amin inşallah. Böylece oluruz. devam etti. Erzurum'da açılan eee Hazik Eğitim Merkezi'nde Tasyiruf 6 ay bir kursumuz oldu. Evet, böylece devam etti. Evet, değerli Burçefem dinleyicileri Kur'an Vadisi kısa bir aradan sonra devam edecek.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 Değerli Burç dinleyicileri Erzurum'dan yapmış olduğumuz Kur'an Vadisi yayını devam ediyor. Veiz Al Sakallı hocamızla birlikteyiz. Evet Veiz hocam sizin e, muhtelif yarışmalarda da dereceleriniz var değil mi hocam? Biraz onlardan bahseder misiniz? Evet hocam. İlk önce bir ezan yarışması düzenlendiğimizde. İlk önce ilçe e, vazında düzenlendi. Ondan sonra il. Daha sonra bölge. Evet. Ondan sonra final. İşte il ilçe il aldıktan sonra bölgeye gittik. Bölgeyi aldıktan sonra finala Finale kaldık Türkiye. Türkiye Türkiye finaline O zaman Mardin'deydi Mardin'de katılmıştık Ramazan Ramazan ayında Orada ilk üçe giremedik maalesef Daha sonra Kur'an-ı Kerim yarışmaları oldu Kur'an-ı Kerim güzel okuma yüzünden Onda da ilçe il Daha sonra bölgeye gittik Bölge Erzincan'daydı Orada da bir küçük bir hatamız yüzünden Yine e, finale kalamadık. Ama okumaktan asla ayırmıyorsunuz değil mi? Asla, asla. Mecaz inşallah. Evet, evet. Allah'ın izniyle. Yarışmalarda çünkü her şey olabiliyor değil mi hocam? Evet. En ufak bir şeyden dolayı. Çünkü jüri de dört gözle bekliyor ya. bir hata yapsa da eksik puan versem diye değil mi? Evet, doğrudur hocam. Çünkü, çünkü jüri bekliyor, arkadaşlarım bekliyor. Evet, birinci bölümde okuduğunuz aşişerifte muhtelif makam geçişleri yaptınız değil mi hocam? Evet. Biraz hocam. onlardan bahseder misiniz? E, makamlar... E, aslında bir makam dersi de almadık ama Sadece kulaktan duyma e, Kıraat hocalarımızı dinleyerek Öğrendiklerimizle okuyoruz şu anda Yani özellikle bir makam dersi almadık Maalesef e, Erzurum'da yeterli imkanlar olmadığından dolayı Kulaktan duyma diyorsunuz duyarak yani Kulaktan dinleyerek, duyarak Okuduğumuz makamlar Hepsi o şekilde Yani özellikle bir kreat, şey, makam dersi aldığımız yok Hocam Kuran-ı Kerim Öğrenirken Hafızlık yaparken, okurken, müezzinlik yaparken, müezzin olarak görev yapıyorsunuz değil mi camide? Evet, evet, evet. Böyle hani çok etkilenip size teşekkür etmeye gelenler oluyor mu? Zaman zaman bu, bu tür şeylerle karşılaşıyoruz. Hiç o da... unutamadığınız bir hatıra var mı hocam bununla ilgili? Ee, pek çok var ama. Kaç tanesini alalım hocam? Demin de bahsettik ya bugün işte bu makamda okuyacağım dediğiniz zaman okuyamıyorsunuz ama öyle işte. E, o zaman biri gelmişti bir hacı amca Allah razı olsun. Şu anda yine devam ediyor cemaatimiz. Ya dedi ki hocam mahvettiniz bizi diye. Estağfurullah. Yani o dedim hacım siz de yani o içinizde Kur'an-ı Kerim sevgisi yok dedi hocam. Bugün başka bir okudunuz neyse. E bazen o o şeylerle karşılaşıyoruz evet. Siz de şaşırıyorsunuz. Aynen. Bugün elhamdülillah sanki biraz daha en iyi okuyuşa yakın oldu filan diye bölüm bir mutluluk hissediyorsunuz değil mi hocam? İnşallah Cenab-ı kabul etsin. Amin inşallah hocam. En önemlisi o zaten. Evet. Rabbim razı olduktan sonra gerisi hikaye yani. insanların iltifatına muhtaç değiliz. Muhtaç etmesinler de Rabbim. Evet. Ama Rabbimizin rızasını arayarak okunan kelamullah da hakikaten e, karşı tarafta gönüllerde mâkes buluyor değil mi hocam? E, bunu örnek olarak İsmail Biçer hocamız, Cenab-ı Hakk'ın makamını cennet eylesin. E, Abdurrahman Gürses hocamız, onun da hocası. E onları dinledikten sonra gerçekten işin içinde ceya olmadığını görüyoruz. Yani özellikle İsmail İçer Hocam. Kendini vererek yani okun. Bütün Kur'an-ı Kerim güzel. Her aşırı başka bir güzellikte. E çünkü Allah rızası var işin içinde. Biz de onları örnek alarak inşallah bu şekilde devam edeceğiz. Onların yolunda devam edeceğiz diyorsunuz. Veysi Hocam sizden bir kez daha bir aşırı şerif dinleyelim mi hocam? İnşallah. Buyurun hocam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يحملون العرش ومن حوله يسب يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم. بهم و يؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا Rubbana ve seyrettiği her ve tabu taba'u sabilaka wa qihim al jahim وَقِيمُوا السَّيِّئَاتِ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَا ve zalika hu'l fawzul hocamız Mümin suresinin 7 ila 9. ayetlerini okudular. Okunan ayet-i kerimelerin meali şöyle. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Arşı taşıyan bir de onun çevresinde bulunan melekler devamlı olarak Rablerine zikir ve hamd eder. Ona gerçekten iman edenler ve müminler için şöyle mağfiret diler ve dua ederler. Ey ulu Rabbimiz! Senin rahmetin ve ilmin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 Mealini verdiğim ayet-i kerimeler Mümin Suresi'nin 7 ila 9. ayetleriydi. Ey hocam teşekkür ediyoruz Allah razı olsun. Bu tizleri çıkarken hocam nasıl yapıyorsunuz bunu? Bu eforu diyafram. Sev, diyafram defiz, değil mi? Defiz, Tamamen evet. diyaframla ilgili. Onu biraz çalıştık. Allah razı olsun Abdülkadir Şehit hocam. Şey doğru hocam. Biz, bize bir aylık bir kursla ezan kursunda o diyafram genişlemesini Allah razı olsun ondan öğrendik. Onu zaman zaman uyguluyoruz sabah namazından sonra özellikle camide e, kimse olmadığı için öyle nefes alıp vererek onun e, yaptığı şeyleri söylediği şeyler uygularak e, ondan önce Nurettin Yıldırım hocam eğitim merkezindeydi bir haseki işte o alt ayı hasahi kuruşunda erken kurslarımızda Nurettin hocamdan araları döşünü çalıştık. O şekilde okuya okuya genişledi. O örneklerden biraz hocam, o eğitimdeki örneklerden, şan, geliştirme tekniklerinden. Teknik olarak e, Abdülkadir Çeydol hocamdan öğrendiklerimiz e, nefes alıp verme. Okurken tabii Okurken. değil mi? Okurken. Başlamadan önce. Başlamadan önce derin bir nefes ama o çalışma esnasında e, bu çalışarak gelişti zaten bu diyafram. Böyle e, sık sık nefes alıp verme sanki e, yorulmuş gibi <gülüyor> bu şekilde. Bu şekilde nefes alap vermeyle çalışıldı. Bir de okuyarak gelişti zaten. Evet hocam daha önce de Türkiye finallerine gittiniz. Ezanı güzel okuma yarışmalarına katıldınız. Türkiye finaline kadar çıktınız. Bir ezan örneği alalım hocam sizden? Uşşak makamında bir i̇nşallah. ezan. inşallah hocam. Allah'ın ekber, Allah'ın ekber. Allah'ın Aşhedu an la ilahe illa Allah ilahe illa Allah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 Hayal ala salat Yaları falan. Ay ala Evet hocam Allah razı olsun çok teşekkür ediyoruz. Allah Rab sizden razı olsun. Rabbim nefesinize bak, kuvvet nefesiniz versin. Denici. Allah razı olsun hocam çok teşekkür ederiz. Veys ağız sakallı hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Evet değerli Burç Efendi, dinleyicileri bir Kur'an vaadisinin daha sonuna geldik. Erzurum'dan yayınımızı yaptık. İnşallah bir sonraki Kur'an vaadisinde buluşuncaya dek Allah'a emanet olun. Hoşçakalın efendim. Hayırlı haftalar. Her hafta farklı karilerden enfes bir Kur'an ziyafeti.